Herkese iyi akşamlar. Açık Dergin'in spor köşesi Efektif Pasa hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki programı eşcinsel olduğunu açıkladığı için hakemliği elinden alınan Halil İbrahim Dinçdağ'ın hukuki mücadelesine ayırdık. Kendisinin yarın saat sabah 9'da çağlayan adliyetinde konu hakkında açtığı tazminat davasının son duruşması var. Herkes de oraya bekliyor. Hemen öncelikle bunu söyleyelim. Duruşma vesilesiyle İstanbul'a geldiği bu hafta sonunda da LYBT dernekleri kendisine destek amacıyla etkinlikler serisi düzenledi. Bu etkinlikler çerçevesinde öncelikle cumartesi günü kendisine destek amacıyla Halil İbrahim Dinçtağ'ın yönettiği bir halı saha futbol maçı düzenlendi. Ve buradaki en önemli konulardan biri bizim de dikkati çektiğimiz konulardan biri bu maçta futbol taraftar grupları da yer aldı ve Halil İbrahim Dinçtağ'a desteklerini gösterdi. Bu açıdan güzel bir e, adım atılmış oldu. Pazar günü ise Yeşil Ev'de Baver Çakır'ın moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi konu hakkında. Halil İbrahim Dinçtağ, daha Erten, Dağ ve Fenerbahçe Taraftar Grubu Solaçı'nın başkanı Sevgi İlgez'de yer aldı burada. Biz de hafta sonu bu söyleşiyi sizler için takip ettik. Ee, söyleşiyi şimdi yayınlayacağız. Söyleşinin en başında Halil İbrahim Dinçtağ kendi e, ağzından bu süreci anlatacak. Ve ondan sonrasında da Bağış Erten'in ve Dahanlı Rahan'ın yorumları yer alacak. Söyleşi 2 saate yakın sürdüğü için tüm söyleşinin detaylarını burada yayınlayamayacağız. Bu yüzden söyleşiye katılan ve konuşmacılardan özür diliyoruz. Evet şimdi bu söyleşiyi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim ben Trabzon'da 10 yıl futbol oynadım. Minik takım, yıldız takım, işte genç takım falan. Daha sonra küçük bir sakatlık geçirdim. O sırada futboldan kopmamıştım. Yani çocukluğumdan beri futbol benim yaşam kaynağım. Yani şu anda benim yaşam e, kaynağım yani e, hayat damarlarından beri kesilmiş durumda. Bu açık ve net yani bunu ben böyle izah ediyorum. E, işte 95 yılında da futbol hakemliğine başladım. Futboldan kopmamak için futbol hakemliğine başladım. Yok. E, 14 yaşındaydım. 18 yaşındaydım. Futbol hakemliğine başladım. Ee, daha sonra, e, işte 14 yıl boyunca futbol hakemliği yaptım aralıksız. Ee, hep şey söyleniyor, futbol federasyonu son tarafında şey, yetersiz olduğum söyleniyor. Ama benim 14 yıl boyunca çıktığım bütün maçların, gözlemci raporları, hepsi bende var, mevcuttur. Yıllık not ortalamam 10 üzerinden 8.5, 9-9.5 e, not ortalamam, hepsi bende mevcuttur. Ee, daha sonra 14 yıl sonra işte, e, askerlik için münacaat ettiğimde askerden daha düzgün yapmadım. Rapor aldım. Ki şu anda olsa yine giderim. Yine rapor alırım. Yani bunu açık ve net olarak söylüyorum. Heteroseksüel dahi olsam yine askerlik yapmam. Rapor alırım bir şekilde. Yani yapmam. Çünkü istemiyorum. Yani ben 15 ay orada hayatımı heba etmek istemiyorum. Ee, bunu da asker düşmanlığı olarak algılanmasın kesinlikle. Yapmak istemiyorum. Ee, yine olsun yine yapmam. Bunların başıma geleceğini bilsem dahi yine yapmam. O kadar kesin bir net ya. İşte askerlik yapmadığım için Fikol Federasyonu, Trabzon daha doğrusu il Bana askerlik yapmadığım için hakemlik yaptırmadı. Daha sonra 2 ay yaptım. Daha sonra bunun farkına varınca bana hakemlik yaptırmadılar. Ve ben de kendilerine o bana 25. maddeyi örnek gösterdiler. Sağlık sorunları nedeniyle askerlikten muaf olanlar hakemlik yapamaz diye. Ben de kendilerine benim sorunumun sağlık sorunu olmadığını sürekli anlatmama rağmen Hatta raporumun futukopisini Trabzon'da 3-4 doktora göstermelerine rağmen ve doktorlar hayır yapabilir hakemlik. Bu bir hastalık değildir temelerine rağmen. işte Trabzon İl Hakem Kurulu Merkez Hakem Kurulu'ndan resmi yazı istemiş. Ve Merkez Hakem Kurulu da hiçbir araştırma inceleme yapmadı. 15 maddeyi örnek göstererek. Peki ne? 25. madde ne diyor? Sağlık sorunların nedeniyle askerlikten muaf olanlar hakemlik yapamaz. Yani sağlık sorunları nedeniyle diyor. Ve benim hakemliğim bitirildiği yıl... Süperlikte iki tane yardımcı hakemimiz askerlikten muhafet olmalarına almalarına rağmen hakemlik yapmaya devam ediyorlardı. Onları muhafetle denilebilir miyiz? Yirmi beşinci maddedir herhalde. Onlar da. Hayır onlar 25 beşinci. sağlık sana. Parmaklarında sorumlu olan bir ha, arkadaşımız evet. vardı. Yani bundan dolayı yani eşli saygıdan değil. Daha sonra ben e, Merkez Hakem'in hiçbir araştırma yapmadan işte hakemlik yapamaz yazısını gönderiyor. Ben de dönemin Merkez Hakem Kurulu üyesi maalesef şu anda da Merkez Hakem Kurulu üyesi Turgay Güdü'ye. Ben tahkime gideceğimi, hakkımı arayacağımı söyledim. Aynı zamanda ben futsal hakemiyim, salon futbolu hakemiyim. Ve bu raporu aldıktan sonra da ben futsal seminerlerine geliyorum. Beni futsal hakemi yapıyorlar, onun sıra hakeminimi bitiriyorlar. Bana şunu söylüyor, işte herkes öğrenir diyor durumunu. Yani neden? boş ver diyor, gitmeyiz. Yani. Gözlemcilik yaparsın diyor. Ben de kim öğrenir diye sorduğumda, bana işte hakem arkadaşlarını öğrenir, futbol federasyonundaki çalışanlar öğrenir. Dedim onların öğrenmesi o kadar önemli değil benim için, varsın öğrensinler ve ben e, tahkime gidemedim çünkü tahkime başvurmak için 1000 TL yani 1 milyar eski parayla 1 milyar peşin yatırmak gerekiyor. Bunu da çıkarmalarını dedim. Daha önce bu 300 TL'ydi eski parayla 300 milyon. Bunu da taksitle yatırıyordunuz. Ama daha sonra bu Merkez Hakem Kurulu çünkü o kadar çok hakemin emin olun Alevi olsun, Kürt olsun veya onların adamı olmadığı hissittir hakemler O kadar psikolojik zulüm ve işkenceler yaptılar ki ve yapıyorlar ki o hakemler sırf haklarını aramasınlar diye ücreti 1 milyara çıkardılar ve peşin yatırılmasını istiyorlar tahkim kuruluna başvurmak için ben de tahkime gidemeyeceğim için Trabzon'da bir avukat arkadaşından iş hakkı elinden alınan bir kişinin nasıl bir dilekçe yazması gerektiğine de bir örnek aldım. o örnek üzerinden ben de dilekçemi yazdım Tıpkı O Federasyonu'na 11 Mayıs'ta 2009 yılında 12 Mayıs 13 Mayıs'ta ben radyoda programdayım arkadaşım beni arıyor diyor ki Gazetede böyle böyle bir haber var bir bak istersen sen de ilgilenim diye haberi okudum isim yok ama haberde okudum tabii böyle şok oldum yani soğuk düşük hissi yaptı yani ben iki gün sonra futbol federasyonu hatta haberi yapan Hakan Can arkadaşımız fanatik gazetesinden kendisiyle iki defa telefonda görüştüm bana şunu söyledi o ben bende dilekçeni futbol federasyonu hakem İşleri müdürlüğünde çalışan eski bir hakemden aldım yani dilekçem Futbol Federasyonu'nun şey söyleniyor, avukatı basına servis yaptı deniyor. Avukatımın basına verme ihtimali yok. Çünkü avukatımı da kendilerine muhalif görüyorlardı. Çünkü ben 14 Mayıs'ta basına sızıyor. Ben 15 Mayıs'ta avukatıma vekalet veriyorum. Yani avukatımın dilekçeden haberi yok. Yani süreç böyle gelişti. Daha sonra işte televizyon olayı işte hani isim belirtilmemiş ama televizyona çıksak mı çıkmasak mı bu süreç çok yoğun bir süreçti, çok zor bir süreçti. Televizyona çıkma kararı da benim için bir ölüm kararıydı. Yani 33 yılımın yok olması. Yeni bir hayata çünkü başlayacaksınız veya tamamen yok olacaksınız. Ben bu esnada ailene de açık değildim. Değil. Kesinlikle ailelerin hiç, hiç kisinin haberi yoktu. İşte televizyona çıkmasak basın içinden arkadaşlarımız da var zaten. Bunlar daha iyi bilirler. Basın kısısı konuşturmak için elinden gelen her türlü şeyi yapar. İftira atar, yalan haber yapar, sizi sıkıştırır, çevrenizi yani bir şekilde sizi konuşturur. Biz de onlara bu fırsatı vermemek için, çok zor bir karardı ama, yani onu kısa geçiyorum. Ben de evet çıkıp konuşalım, anlatalım dedik ve çıktım. Evet, o kişi benim. bunda yaşanan olayı anlattım, süreci anlattım. Ve daha sonra da süreç bu şekilde gelişti. Ama sen şöyle, lafını da bölüyorum ama bu davanın özellikle bu televizyon programının hani Hali İbrahim'in kendi hayatı dışında Türkiye'deki LGBT mücadelesi açısından mühim olan yanı Hali İbrahim'in o programda çok ciddi cesur bir karar verip yüzündeki mozaiği kaldırması ve programa o mozaiği olmadan devam etmesi o gün aslında kendi ailesine, arkadaşlarına ve Türkiye'deki o programı izleyen insanlara açılmış oldu yani televizyonda biz canlı yayında bir eşcinselin e, açılmasını izledik ve Türkiye'de bunun zaten böyle bir deneyim yoktu o güne kadar. E, zaten hani bunları konuşurdu ama bu mühim bir ayrıntı e, ve şey bizim çok kıymet verdiğimiz bir gelişmeydi. O hak mücadelesini yürütürken e, birçok insana çok ilham verdi. yani Halil İbrahim'in açılmasından sonra Legovete örgütlerine Gelen telefonlardan da biliyoruz insanlar, yani o gördükleri <gülüyor> televizyonda böyle bir şey yaşadığı için heyecanlanan, ağlayan insanlar vardı. bunu belirtmek istiyorum. Evet. Ee, ben şunu belirttim, yani ben e, televizyona çıktıktan sonra, e, daha doğrusu bu olaylar basınsızlıktan sonra ben LGBT böyle bir örgütü olduğundan haberim oldu. ben yani Böyle bir şeyin haberim de yoktu. Yani e, işte böyle bir çalışmanın içinde de olmadım çevirişer. Radyo televizyon programcılığı yapan, zaman zaman yerel gazetelerde köşe yazan işte hakemlik yapan biriydim. Yani çok da yoğundum ve çok memnundum hayatımda. Ama LGBT örgütlerin tabii ki dünyanın dört bir yanında eşitsizlerden olduğunu biliyordum ama LGBT örgütte böyle bir örgütlü çalışmaların olduğunu bilmiyordum. Ve ondan sonra işte LAMP'la İstanbul'da tanıştım. Zaman böyle süreç gelişti ve daha çok araştırmaya, incelemeye başladım. Öğrendim. Yani e, ben şunu söylüyorum. Burada e, hep olursa olsun. Bana hiç kimse destek vermemiş dahi olsa idi it şahit yine mücadeleme devam edecektim. Yani hukuki mücadeleme devam edecektim. Ama özellikle şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki e, LGBT örgütlerinin desteği çok önemli. Ama son zamanda taraftar gruplarının desteği bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunu da e, Sky bir televizyon programında sunucu Hilmi Acaloğlu bana ki işte böyle bir basın ışıklı sebecekler yani haberim var mı? Hayır dedim. Yani şok oldum. Yani şaşırdım. Gerçekten çok mutluluk verici bir şeydi. Emin olun bu futbol camiasından birilerinin bana destek vermesi emin olun beni müthiş derecede mutlu etti. Şunu düşündüm. Demek ki ben doğru yolda ilerliyorum. Yani gerçekten niçin mücadele verdiğimi taraftarlar da ve futbol camiası da gördü. İşte basın da özellikle bayağı bir destek veriyor. Yani bu bir gerçek. Basının özellikle desteğini inkar de inkara demeyiz. Tam ee, basın demişken evet. senin sözünü kesin. Basın mevzusunu özellikle ben daha mı bağıştan da dinlemeyi isterim. Halil İbrahim işte bu canlı yayına katıldıktan ve daha sonra işte hikayesini <gülüyor> özellikten sonra Basın camiasında yankıları oldu mu? Ya da neler oldu? Yani i̇ki türlü yankısı oldu. Benim aklıma ilk gelen şey şuydu. Homofobinin en yoğun olarak yaşandığı ve futbol dünyasıyla ilgili bir sorun, bir tek sorunu düzeltelim deseniz tespit edilmesi gereken, daha doğrusu hedeflenmesi gereken sorun bu. Çünkü hiçbir sorun bu sorun kadar yakıcı ve bu sorun kadar açık değil ve herkese içkin bir sorun. Şimdi bu kadar ağır bir sorunu, bu kadar cepheden, bu kadar net, bu kadar sert bir şekilde karşıya çıkmak, durmak hakikaten, benim, ben hakikaten şimdi bile bir üperdi hakikaten, o zaman da aynı şeyi düşünmüştüm. Helal olsun'dan başka hiçbir şey gelmiyor hakkınızda. Şimdi bundan sonra ikiye ayrıldı şey, Halil İbrahim'in medyadaki algısı ikiye ayrıldı. Bir, bunun bir haber, bunun bir magaziner haber. ...olarak görenler, aa bak yıllarca söylemelerken gerçek çıktı falan. Hani Halil İbrahim'e buna göre gelenler, buna soranlarla... ...ya bir yandan da bu sorunu ciddiye alır. Hani Halil İbrahim'e destek çıkanlar dediğimiz insan kitlesi çok azdı. Ama bence çok ilginç bir şey oldu. Şu anda Halil İbrahim hakemlik yapmasın diyen insan yok. Hani bir anda Halil İbrahim'in bu karşı çıkışıyla beraber... ...öyle sert vurdu ki gelişine, elini tersiyle öyle bir vurdu ki şu anda bir anda kimse... Şu anda çıkıp da saçmalamasın kardeşim böyle şey olmaz demiyor. Hani homofobik bile olsa bunu söylemede bu soruna karşı yaklaşımda bir geri çekilme yarattı. Bu müthiş bir zaferdir. Ben, Burada bırakamıyorum. Evet, sözü alıp Çok e, e, daha gitmesin. sonra. Ben, <gülüyor> tam, tam. <gülüyor> ee, ya şeye, yani daha ne sormak istiyorum. Nasıl görüyorsun sen e, hali hazırdaki durumu ve ne, ne, ne, ne zaman oldu? Ne oldu da bu kadar e, herkes canavarlaştı? Ya aslında çok yakın tarih yani buraya gelirken şunu düşünüyordum. Ya koskoca Türkiye Futbol Federasyonu milyonlarca dolarla oynayan bir kuruluş kendi halinde Trabzon'da hakemlik yapan Halil İbrahim'le niye uğraşır? Yani ne derdi olabilir? Yani muhtemelen 20 sene daha hakemlik yapsa Halil İbrahim federasyonu rahatsız edecek ne yapabilirdi? Yani hepimiz biliyoruz o sıralarda hiçbir şey yapmazdık. <gülüyor> o zaman niye uğraşma ihtiyacı hissetti? Çünkü hani burada şeye bakmak lazım. Dönen bir çarp var, işleyen bir sistem var. Şimdi futbolda bu yaşanırken birileri bunlardan yani o sonunda biat ettiğiniz güç aslında asıl parayı kazanan. Ve o çarp öyle dönmek zorunda. Yani o çarp öyle bir yere kadar gidiyor ki o biatı yaratan korkuyu yok etmemesi gerekiyor kimsenin. Halil İbrahim işte o korkuyu yok eden insan. Yani Halil İbrahim ve Halil İbrahim gibi insanlar o korkuyu doğrudan hedef alan ve senin yarattığın o futbol dünyası böyle bir hastalıklı bir yapıdır. Ve ben bunu bu böyle olmasını istemiyorum diye insanlar. Şimdi hani hakikaten o Türkiye Futbol Federasyonu dediğimiz yapı neden Halil İbrahim Dinçtah ile uğraşır? Çünkü tek başına ayağa kalkıp bunu söyleyebilen insan. Ve bunu söyleyebilen herkesle de uğraşacaktır. Yalnızca federasyondan bahsetmiyorum. Bu güçten e, pay alan herkes. Ve cinsiyetçilik bunun çok önemli bir parçası. Çünkü hani korku tüketime tüketim biatı getirir dedik ya. O korkunun içinde cinsel açlık her zaman çok yer tutar. Yani e, futbol statlarında birçoğunuz bulunmuşsunuzdur. Hepimiz belki bulunmuşsunuzdur. Ya cinsel açlık belki hani böyle resmen bıçakla kesebileceğiniz kadar kristalleştiği bir ortamdır orası yani. Koyduk geçirdik şey şeyleri işte yani hani kadın olarak bulunduğunuzda tabii muhtemelen daha da böyle üstünüze üstünüze yağan bir şeydir. O, o tatminsizlik o korkunun içerisiyle beraber hayatta kalma şeyle beraber çok hani insani ve doğal şeylere gönderme <gülüyor> yapıyor aslında. Yani nedir? temel ihtiyaçlarınızı sağlamak ve hayatta kalmak. Yani futbolu bunlarla ilişkilendirdiğiniz zaman orada artık temel hayatta kalma reflekslerine sahip insanlarla karşı karşıyasınızdır ve bunu her şekilde söndürebilirsiniz. Ha meselenin eee mesele bu şekilde olduğu sürece hangi Ibrahim Dinç sayesinde insanlar her zaman tehlikelidir ve her zaman bunlara karşı önlem alınması gerekir. Ha Burada biz ne yapabiliriz? Hani çözümü de gördük aslında. Yani e, Trabzon'da e, bir futbol hakemi ayağa kalkıp bir iktidarı bu kadar korkutabiliyorsa demek ki daha fazla insan da ayağa kalkıp ve o örgütlü olarak ayağa kalkması gerek. Bir örgütlü mücadele haline dönüşecekse, yani bu cesaretle dönüşecek. Başka da bir yolu yok bunun. Evet Ali İbrahim Dinç daha bağışartan ve daha hanura dinledik ve moderatörlüğünü de Baver Çakır gerçekleştirdi. Aralarda geçişlerde duyduğunuz ses ona aitti. Tekrar hatırlatalım. Halil İbrahim Dinç hukuk mücadelesi yarın son duruşmasıyla e, son bulacak. E, duruşma yarın Çağlayan'da saat sabah 9'da gerçekleşecek. Kendisiyle söyleşi sonrasında da görüşme fırsatı bulduk ve eğer yarınki duruşma olumsuz sonuçlanırsa hukuki mücadelesini hiçbir zaman bırakmayacağını ve Avrupa Spor Hukuku Mahkemelerine başvuracağını da söyledi. Kendisine e, bol şans diliyoruz yarınki duruşmada. Umarız kendisi için hayırlı bir sonuç çıkar. Bugünkü programı da böylece bitiriyoruz. Bizi takip etmek için twitter.com Taksim Radyo Efektif Bası kullanabilirsiniz. Ben Volkan'a program partnerim Utku Göker Küçük adına. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.